Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'avun bi ehsanin ila yuvmiddin. Amma ba'd, bugün 17 Şubat 2013 Pazar. Tekfirde fehmül hüccenin yani hücceti anlamanın şart olması meselesi derslerimizin birinci dersi. Derse başlamadan önce bir iki kısa tembih var. Ve dersin içerisinde de bazı tembih hatlar vereceğiz ama başlangıç olarak bir iki kısa tembih var. Birinci tembihimiz öncelikle dersi, bu ders serisini iki ders olarak düşünüyorum. Ama bu iki ders e, uzun dersler olarak yapılacak inşallah. Niyetimiz en azından öyle. Yani ortalama tahminimiz üçer saatten olmak üzere e, iki ders olarak düşünüyorum inşallah. E, bu birinci tembihimiz. İkinci tembihimiz kardeşler ben tekfir meselesini e, düşündüğümde tefekkür ettiğimde şunu gördüm. Tekfir meselesinde bütün işgaller yani bu anlaşmazlıklar birilerinin e, tekfire kayması veya birilerinin ircaya kayması vesaire bu tip meselelerde ve bunu muayyene indirgeme meselelerinde Allahu u Alem bütün bu meseleler dört şey etrafında toplanıyor. Yani dört şey eğer ittifak edilirse insanlar içerisinde, tekfir meselesinde herkesin aynı düşüneceği e, söz konusu olur. Bu mesela bir tanesi fehmül hücce meselesi. Yani hüccetin anlaması, hüccetin anlaşılması şart mıdır? İkincisi, zahir ve kafi meseleleri. Mesela işte şöyle bir ayrım yapılıyor. Zahir meselelerde veya usulü din meselelerinde cehalet özürdür ama kafi meselelerde cehalet özür değildir. Üçüncü mesele, e, e, isim ve ahkam meselesi. Yani insanlar şirk koştuğu an biz onlara dünyada müşrikleriz. Ahiretteki hükümleri de Allah'a kalmıştır bu insanların. E, Hüccet ikamesinden sonra ancak biz ateşine hükmederiz ama... Hücret ikamesi olmadan önce de biz direkt bu insana hücreti duysun duymasın, dünyada müşrik ismini veririz, müşrik ahkamını uygularız şeklindeki mesele. Dördüncü mesele de insanlar, şu an yeryüzünde Müslümanım diyen insanlar nasıl İslam'a girer, İslamları nasıl sabit olur? Yani la ilahe illallah şart mı? Yoksa birilerinin dediği gibi ya bunlar yedi şartı anlamamışlar, dolayısıyla bunlar İslam'a girmemiş ki, ...biz bunlara tekfirin şartlarını uygulayalım. Tekfirin şartları İslam'a girenler için geçerli. Bunlar aslen İslam'a bile girmemişler. Bu tasavvufçular veya bu insanlar vesaire. Bu dört mesele. allah Alem bütün meseleler e, bu meselelere nispetle biraz... ...furu meseleler kalıyor. Yani tekfirin diğer meseleleri bu dört mesele etrafında dönüyor diye düşünüyorum. O yüzden bu bağlamdan hareketle ben bu meselelerin ilki olan... ...Fehmül Hücceyi bu iki derste üçer saat olacak... Yani ...niyet olarak söylüyorum... 3 saat olacak. E, bu e, iki dersimizde bu Fehmül Hücce'yi işlemeyi düşünüyorum. Sonra geri kalan üç meseleydi inşallah Allah subhanehu ve teala nasip ederse e, daha sonraki e, serilerimizde düşünüyorum. Şimdi dediğimiz gibi bu dersin konusu Fehmül Hücce'ye has olacak. Sadece Fehmül Hücce hücceti anlama meselesine has olacak. Tabi bu meseleyi e, ele almadan önce yani tavsilatına inmeden önce ee, şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle bu fehmül hüccenin ne olduğunu bir anlayalım. Yani hüccete anlamak ne demektir? Tekfir meselesinde bu mesele ele alınırken iki taraf şart görenler görmeyenler ne kastediyorlar? Onu anlayalım. Sonra o anladığımız şey üzerinden dersi anlatalım inşallah. Dersi de anlatmamız şu şekilde olacak. Dediğim gibi önce fehmül hüccenin ne olduğunu anlatacağız. bu bir. Sonra fehmül hücce meselesine dair bir ön mukaddime yapacağız e, bir saat kadar. Ondan sonra da e, ön mukaddimenin arkasından e, tavsilli bölüme geçeceğiz inşallah. Niyetimiz böyle. Bu ilk dersimizdeki niyetimiz böyle. Şimdi kardeşler meselenin özünü anlayalım. Diyorlar ki, fehmül hücceyi şart koşmayanlar, diyorlar ki, hüccet ikamesinde lafızlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü bunlar ilmi lafızlar ve ilmi ıslahlar. Ve özellikle şunu da söyleyeyim, bu ders 3 saat olacağı için en azından meseleler çok fazla peş peşe gelecek. O yüzden zihnin dağılmaması için veya önünü arkasını karıştırmamak için veya bağdaştırabilmek için ilmi ıslahlara, şer'i lafızlara dikkat ederek dinlemek gerekir. Çünkü mesele zaten haddi zatında ilmi, bir de uzun olması ziyade olarak bir ilim katabilir, peş peşe olması. O yüzden buna dikkat edelim kardeşler. Şimdi diyorlar ki hüccet ikamesinde anlaşılma şartı aranmaz. Aksine delilin, delillerin bu kimseye ulaşması, küfür işleyen kimseye ulaşması yeterlidir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bize kardeşler, müşrikler hakkında hüccet ikamesinin sabit olduğunu belirtmiştir bize. Diyorlar ki, halbuki onlar, bu müşrikler, o delilleri anlamamışlardır. Buna rağmen Allah, bu insanlar hakkında hüccet ikamesinin sabit olduğunu bildirmiştir. Sadece Kur'an nazil olmuştur bu insanlara, onu işitmişlerdir. Ve onlara uyarıcı gelmiş ve o uyarıcılar onları bu nasları zikrederek uyarmışlardır. Buna rağmen onlar küfürlerinde ısrar etmişler ve anlamadıkları halde mazur görünmüşlerdir. Delili işitmeleri onlara yetmiştir. Zaten diyorlar bu nedenledir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer bu ümmetten ümmeti davetten. ister Yahudi ister Hristiyan olsun. Bir kimse beni iştir de sonra bana iman etmezse ve bu halde ölürse mutlaka cehenneme girer. Yine diyorlar ki işte bu gösteriyor ki aleyhissalatü vesselam'ı duymaları, Kur'an naslarını duymaları yeter onlar için. Onları tekfir edebilmemiz için. Burada anlama şartı diye bir şey söz konusu değil bu nasda. İşitmeleri yeter. Zaten diyorlar Allah Teala kafirlerin durumunu anlatırken ne demiştir? <gülüyor> kafirlerin durumu şuna benzer. Çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanların durumuna benzer. Şimdi Allah Azze ve Celle bize burada ne anlatıyor? Diyorlar ki kafir, diyor ki kafirin durumu şudur. Bir çoban düşünün. Bağırıp çağırdığında hayvan ona ne yapar? İşitir. Ama bir şey anlar mı hayvan? Anlamaz. Ama bir işitme. İşitme söz konusu hayvan. İşte Allah kafirlerin durumunu buna benzetiyor. İşte çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu sebeple de düşünmezler. İşte diyorlar ki bakın buna rağmen Allah onlar hakkında delilin sabit olduğunu söylemiştir. Buna rağmen yani onlar anlamadıkları halde çünkü Allah onlara ne dedi? Onlar sağırdırlar, sizler kördürler, bu nedenle düşünmezler. İşte onlar bu durumlarına rağmen hiç anlamadıkları halde Allah Azze ve Celle mücerred olarak delili işitmelerine rağmen onlar hakkında hücre ikamesi olduğunu söylemiştir. Onlara müşrik demiştir. Dolayısıyla baktığımızda Allah Teala onların durumunun sesi işiten ama manayı anlamayan kimselerin durumu gibi olduğunu haber vermişlerdir. Vermiştir. Yine mesela Allah Azze ve Celle diyorlar ki onlara akletmeyen, başka yerde onlara akletmeyen, onlara anlamayan, onlara duymayan, onlara işitmeyen, onlara kör, cahil vesaire bir sürü bu tip vasıflar vermiştir. Bu tip vasıflarla onları vasfetmiştir. Yine mesela ne buyurmuştur Allah Azze ve Celle? Hudil ve emur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Bakın yine Allah Azze ve Celle onlara cahil demiştir. Buna rağmen onlara müşrik demiştir, onları tekfir etmiştir. Dolayısıyla diyorlar, Kur'an'ın ulaşmasıyla hüccet kalkmıştır. Diğer bir ifadeyle hüccet ikamesi yerine gelmiştir. Kur'an'ın ulaşması, onlara tekfir etme, onları tekfir etmek yeter, yeterdir. Hiç anlamasalar bile. Yine buna delil olarak devam ediyorum. Bazı ayetler getiriliyorlar ki mesela Kur'an'ın ulaşmasının yeterli olduğuna dair. Bu en büyük e, delillerindendir. E, bu görüşü savunanların en büyük delillerindendir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ <Lû>, li <bihi> ve men <belah> Nebis Aleyhisselam burada ne diyecek? Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve onu ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Kardeşler, bu Kur'an'ın ayetinin, bu ayetinin lafızlarına dikkat edin. Çünkü bu onların en güçlü delillerindendir. Bakın, tekrarlıyorum. Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve onu ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Şimdi Selçuk kardeş, duyuyorsun inşallah beni. Evet hocam. Şimdi bak dikkat et, burada Allah Azze ve Celle diyor ki, bu Kur'an kendisiyle, yani Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu söyleyecek, Allah onu belirtiyor. Bu Kur'an bana, Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu Kur'an bana kendisiyle sizi uyarmam için gönderdi ve kendisine ulaşan herkesi, kendisine ulaşandan kastı ne? Yani bu Kur'an kime ulaşmışsa, odur, tamam mı? Yani Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem öldükten sonra da kime ulaşmışsa veya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görmeyen kime ulaşmışsa önemli değil. Bu kimse uyarılmıştır diyor ayet. Anladın değil mi burayı hüccet noktasını? O yüzden bu e, onların en güçlü delillerinden bir tanesidir. Şöyle açıyorlar. Diyorlar ki bakın Allah Azze ve Celle bazı insanlara Uyarılmışlar vasfını veriyor. Yani bu insanlar uyarılmışlardır vasfını veriyor Allah Azze ve Celle. Ve bu uyarılmışlar vasfını verdiği insanlar kim? İki sınıfa ayırıyor burada Allah. Bir, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendisine ayetleri okuduğu insanlar. İki, o Kur'an'ın ulaştığı herkes diyor Allah ayette. Demek ki Kur'an kime ulaşmışsa hüccet kalkmıştır. Kur'an kime ulaşmışsa o insan uyarılmış demektir. Dolayısıyla hüccet kalkmıştır. Bu ayetten yola çıkıyorlar. Kendisine Kur'an ulaşan kimse hakkında delil sabit olmuştur. Hüccet ikamesi yerine gelmiştir, uyarılmıştır. Bakın bunların ilmi ıslahlarla ifade ettikleri birkaç cümle daha söylüyorum. Diyorlar ki bakın bu ayetin bizim söylediklerimizin doğru olduğuna dair delalet eden yönü şudur bu ayetin. Diyorlar ki bakın bu ayette Allah hükmü dikkat edin şimdi Allah Subhanahu ve teala hükmü anlamaya değil anlama, anlamaya değil ulaşma şartına bağlamıştır. Çünkü bu Kur'an bana anlayanları uyarmam için dememiştir. Kendilerine ulaşması, ulaşanları uyarmam için demiştir. Anlayanları uyarmam için dememiştir. Kendilerine ulaşanı uyarmam için demiştir. Dolayısıyla Allah Teala hükümü anlamaya değil ulaşma şartına bağlamıştır. Dolayısıyla bu Kur'an kime ulaşmışsa bu kişi uyarılmış demektir. Diğer tabirle, tabirleri çoğaltıyorum. Tamamıyla zihninizde yer etsin mesela. Yani diyorlar, anlama olmazsa da, bakın, hiçbir anlama olmazsa da, mutlak tebliğ hüccet ikamesi için yeterlidir. Mutlak tebliğ hiç anlamasa da bu insanlar, mutlak tebliğ, yani mücerret olarak tebliğ yapman, bu kendilerine ulaştırman hüccet ikamesi için yeterlidir. Yine devam ediyorlar. Diyorlar ki bakın Allah azze ve celle bir başka yerde. Ve ma kunna muazibina hatta nab'athe rasule. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Bu ayeti delil getiriyorlar ve diyorlar ki kardeşler. Kendisine Kur'an ulaşıp da şirke düşen bir kimse azabı hak eden bir müşrik. Demek ki Allah Azze ve Celle madem ki biz bir peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz. Peygamber de gönderildiğine göre herkese azap olunacaktır. Bu da tekfircilerin kendi aralarında en az 70 şırkı oldukları için bu onlardan bir grubun söylediği ifade. Devam ediyorum. Yine bunlardan bazıları kardeşler bu görüşlerini bazı alimlere de dayandırıyorlar tabi. Ki özellikle bu alimlerin bu konudaki görüşünü daha çok ikinci derste alacağız. İnşallah. Niyetimiz en azından öyle. İşte bunlar ne yapıyorlar? Bunlardan bazıları bu görüşlerini bazı alimlere de ne yapıyorlar? Dayandırıyorlar. İşte mesela Muhammed İbni Abdülvahab Rahim Rahimeullah'ın bu konudaki bazı müteşabi, yoruma açık, mücmel kapalı sözleriyle destekleme yoluna gidiyorlar sözlerini. Mesela Şeyh Rahimeullah... Muhammed İbni Abdülahab Rahim Allah bir sözünde ne diyor? Diyor ki Rahim Allah, diyor, delilin sabit olması başka bir şey, ulaşması başka bir şeydir. Ki delil onlar hakkında sabit olmuştur. Yani ulaşmayla anlamayı ayrıyor. Yani bunlara ulaşmış, hiç anlamasalar da anlamasın. O yüzden delilin sabit olması başka bir şeydir, ulaşması başka bir şeydir. Ki onlar hakkında da zaten diyor, delil sabit olmuştur. Onların bu delili anlaması ise başka bir şeydir diyor. Her ne kadar delili anlamasalar da onun ulaşmasıyla onları Allah tekfir etmiştir diyor. Bu şeyhın nakledilen sözlerinden bir tanesi. Yine kardeşler özellikle mesela bu mesele aslımızda yoğun bir şekilde dillendirilmektedir. Yoğun bir şekilde bu konu söz e, dillendirilmektedir ve söz konusu edilmektedir. Mesela bir de bakıyoruz ki işte bu, şil, e, bu mesele şu filanın tercihidir, bu, bu filanın tercihidir diyorlar bu meselede. İşte böyle alimler bunu tercih etmiştir vesaire. Hatta daha da ileri gidiyorlar, daha da ileri giderek bunda icma vardır diyorlar. Vesaire. Halbuki bu mesele kardeşler dinin külli meselelerindendir. Tercihin dahli yoktur bunda tercihin kullanılabileceği bir alan bırakmaz bu mesele. Çünkü bu mesele dinin külli meselelerindendir. Çünkü bu meseleye göre bu fıkhi babtır ve ictihadın dahli vardır şeklinde mutlak ifadeler kullanarak sadece bunu buraya hasrederek bu meselede tercihin dahli vardır, onu tercih edebilirsin, bu falanın racihedir. Allahu alem Tercihin dahli olacak meselelerden değildir bu. Tercihin kullanılabileceği bir alan bırakmaz bu mesele. Çünkü bu öyle bir meseledir ki, yeryüzündeki Müslüman'ın diyenlerin en az yarısı müşrik, birilerine göre dünyada, birilerine göre de Müslüman. Böyle külli meselelerdendir. Dolayısıyla tercihin dahli yoktur bunda. Tercihin kullanabileceği bir alan bırakmaz bu mesele. Bu mesele içerisinde tercih kapısı barındıran meselelerden değildir. İçtihadı kabul eden, içtihadın içtihat edilebileceğine bir serbestlik bırakılan meselelerden değildir. Bu selef indinde mukarrar olan, maruf olan, mukarrar kılmış meselelerdendir. O yüzden bu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bakın kardeşlerim, bunların genel olarak söylemiş oldukları söz az önce söylediğim cümlelerden ve Benzeri cümlelerden ibaret. Şimdi buna cevap olarak diyoruz ki kardeşler, şimdi şu bir gerçektir ki, muayyen şahıslar hakkında kardeşler, hüccet ikamesinin gerçekleşebilmesi için, şer'i nasların karşı taraftan doğru bir şekilde anlaşılması, itibara alınması gereken bir esastır kardeşler. İtibara alınması gereken bir şeydir. Yani ayetlerin ve hadislerin manasının anlaşılması hüccet ikamesinin yerine gelmesi için zaruridir. Yani diğer bir tabirle fehmül hücce şarttır tekfir için. Bu nasların anlaşılmaksızın sadece ulaşmalarının, bu nasların ulaşmasının hüccetin ikamesi için yeterli olduğunu söylemek şer'i akla da uygun değildir. Şer'i akla da uygun değildir. Şer'i naslara da uygun değildir. Yani bir kimsenin sorumlu tutulması ancak ve ancak kardeşler, o nas'ı anlamasına bağlıdır. Yani bir mesele ile alakalı nas'ı anlayamamasından dolayı, Asıl itibariyle insanlar sorumlu tutulmaz. Yani bu husus, şeriatın bu ümmetten din konusunda zorluğun kaldırılması şeklindeki ilkesinin bir gereğidir. Dinin şeriatın bir ilkesi vardır. Bir ilke koymuştur. Bu ilke de bu ümmetten din konusunda zorluğun kaldırılması ilkesidir. İşte bu ilkenin gereği, ee, bu insanların hücceti anlamamalarına rağmen tekfir edilmesi söylemine ters bir ilkedir diyenin ilkesi. O yüzden Allah azze ve celle buyuruyor ki ve ma ceale aleykum fi'd-din min Din konusunda üzerinize Allah azze ve celle bir herhangi bir zorluk yüklemedi. Bu şekilde din tarafından asli itibariyle meşakkatın kaldırılması Allah'ın rahmetinin lütfunun affının ve kullarına olan ihsanının bir eseridir kardeşler. Dolayısıyla fehmül hücreyi anlamamalarına rağmen hatta kimilerinin özel gayret göstererek bazen anlayamamalarına rağmen bunların tekfir edilebileceği bizim bunları hakkında dünyada müşriktir diyebilmemiz dinin zorluğu kaldırması ilkesine terstir. Asıl itibariyle. Şimdi Az önce biz belirttiğimiz gibi ilim elinden bazıları hüccet ikamesi için delinin anlaşılmasının şart olmadığını söylüyorlar. Bu konuda şu ve benzeri ayetleri deli getiriyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Emtahsebu an aktherum yasmaguna ou yaqiluna inhum illa kel anami belhum azzalu sabila". Yoksa sen onların çoğunun gerçekten işittiğini ya da aklettiğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapkındırlar. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini ve aynı anlamdaki dersin başında da zikrettiğim diğer ayetleri delil getiriyorlar ve şöyle diyorlar: Bu ayetler kafirlerin anlamadıklarını delilleri anlamadıklarını göstermektedir. Bununla birlikte yani delilleri anlamamalarına rağmen Haklarında hücret ikamesi sabit olmuştur. Ancak bu meselede doğru olan şudur kardeşler. Bu ayetler kafirlerin, dikkat edin bu ifadelere, bakın bu ve benzeri ayetler. Kafirlerin anlama aracı olan duyusu nedir insanda kardeşler? Duyu organı, anlama aracı olan. şey, duyma aracı olan, pardon, kulaktır. kulaktır, anlama aracı olan akletme kalptir, değil mi? Ve beyinle irtibatlıdır. Şimdi, bu ayetlerde bunların hepsinin nefi vardır. Doğru mu kardeşler? Yani onlar akletmiyorlar. He? Allah azze ve celle onları akletmiyorlar diyor, duymuyorlar diyor yani hiç hiç düşündünüz mü bakın aklı olmayan İslam dininde nedir? Sorumlu değildir. Ya. Yani ne alakası var bu ayetlerin şimdi değil mi? Evet. Şimdi bakın kardeşler. Bu hususta doğru olan şudur. Bunlar ne dediler? Dikkat edin. Delli duymak duymalarıyla birlikte Bunlar hüccet ikamesi yerine gelmiştir diyorlar ya az önce söylediğim gibi. Şimdi duymalarıyla birlikte hüccet ikamesi yerine gelmiştir. Delil olarak ne getiriyorlar? Az önce bir sürü ayet okudum. Bu ayetlerin içerisine dikkat ettiğimizde Allah onların anlamayan bir toplum olduğunu söylüyor değil mi? Aynı ayetlerin içerisinde işitmeyen bir toplum olduğunu da söylüyor mu? Söylüyor değil mi? Ektharahum. <gülüyor> He? He? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten işittiğini mi? Bak burada işitmeyi de nefh ediyor. Doğru mu Allah? Evet. Ee, hani e, işitmeye bağlıydı. Bunlar delili işitince hüccet kalkmıştı. Ve delil olarak da onların anlamadığı ayeti getiriyorsunuz. E, anlamadığı ayetin içinde duymadıkları da geçiyor. Demek ki burada gerçekten bir anlamama yokmuş kardeşler. Gerçekten bir işitmeme yokmuş. Çünkü sen dersen ki buradaki işitmeme bu ve buradaki akletmeme ayetteki akletmeme onların hiç anlamadıklarını gösterir. E, aynı ayette işitmediklerini de söylüyor. E, sen hüccet içtenden kalkmıştır diyordun. Bak ayette Allah onların aklının olmadığını da söylüyor. Evyak <gülüyor> evya diyor. Sen onların aklettiklerini mi zannediyorsun? E, aklı olmayan zaten aklı olmayan zaten mükellef değildi. O yüzden bu ayetlerin hiçbirisinin bunların söyledikleriyle alakalı, alakası yoktur. O yüzden diyoruz ki bakın kardeşler, bu hususta doğru olan şudur. Bu ayetler bakın ve benzeri ayetler. Kafirlerin anlama aracı olan işitme duyusu dediğimiz. Var ya işitme duyusu. Kafirlerin anlama aracı olan işitme duyusunu ve aklı yitirdiklerini... Öyle ki delili ve kendilerine yönetilen hitabı anlamadıklarını göstermemektedir kesinlikle bu ayetler. Aksine Allah onlar hakkında peşinden faydalanma gelen işitme ve akletmeyi nefret Bakın şimdi kardeşler, biz kendi Türkçemizde de bu Arap dilinde zaten icmaen maruf bir husustur bizim dilimizde de var. Ve Allahu Alem bu yeryüzünde konuşulan tüm dillerde de var. Çünkü bu biraz fıtri bir şey. Nedir o? Bakın, biz kendi e, konuşmalarımızda bile birçok zaman karşı taraftan duymayı, anlamayı nefh ediyoruz. Ve bununla hakiki bildiğimiz sesleri duyma değil de ona tabi olmamayı kastediyoruz. Hani babanın oğluna dediği gibi ya sen beni duymadın mı diye. Kastı ney burada? Yani baba bir şey yapıyor, onu emrediyor oğla. Oğul da onu bildiği halde ona tabi olmuyor ve baba onun akılsız olduğunu, duymadığını, şaşkın olduğunu, deli olduğunu vesaire vasfedebiliyor. Bu dillerde maruf olan bir şey. O yüzden bakın bazen Allah Azze ve Celle veya diğer normal insanların konuştukları dillerde bazen e, bir insandan duyma, görme veya benzeri şeyler nef bir insandan karşı taraftan. Ama onunla duymamanın veya anlamamanın aslı kastedilmez. Biz bildiğimiz maruf olan anlamama ve duymak kastedilmez. Ne kastedilir? Faydalanma kendisiyle faydalı, faydalanılan bir duymanın nefiy edilmesi kastedilir arkadaşlar. Bakın peşinden faydalanma gelen bir duymayı nefider. Bakın mesela düşünün biz semi Allahu hamide diyoruz değil mi namazda? Semi Allahu hamide ne demektir kardeşler? Allah kendisine ham dedeni ne yaptı? İşitti. Nedir bu işitme? Yani onu faydalandırdı, mükafatlandırdı, icabet etti anlamında. Çünkü semi Allahu Liman Hamide. Yani şimdi sen ham etsen Allah'a, ben seni duysam bunun peşinden bir fayda gelmediği müddetçe bu ne ifade eder senin için? Yani zaten Allah ham dedeni de işliyor, küfredeni de işliyor. Yani Allah kendisine hamlediğini işittiğine alakası var. Allah Azze ve Celle herkes işitiyor zaten. Küfrü de işitiyor, hamdi de işitiyor, her şeyi de işitiyor. Ama buradaki Allah Azze ve Celle'nin işitmesine karşı tarafa fayda verme işitmesidir. Bu zaten Semihallahul Himen Hamide'nin bu anlamı zaten ümmette hiç mağdurilmiş, maruf bir durumdur. Dolayısıyla kardeşler bakın, bu ayetler kafirlerin anlama aracı olan işitme duyusunu, ve bu aklı yitirdiklerini göstermemektedir. Hitabı anlamadıklarını göstermemektedir. Aksine Allah azze ve celle onlardan şunu nefiyetmiştir: Peşinden faydalanma gelen işitme ve akletmeyi nefiyetmiştir. Yoksa gerçekten akletmediklerini, işitmediklerini göstermemişlerdir. Çünkü bunu söyleseler kendileri tenakuz içine düşecekler. Çünkü onlar hüccetin ikamesi için işitmeyi şart koşuyorlar. Kur'an ulaşacak isteyecek diyorum. Yani Allah Azze ve Celle onlara işitme ve Allah Azze ve Celle onlara işitme ve akıl kabiliyetlerini ihsan etmiştir kardeşler bu insanlara. Ancak onlar bunları hidayete kabulde inatlarından, kibirlerinden dolayı kabullenmemişlerdir. Kabul'e doğru kabul ciyetinden kullanmamışlardır. Allah Azze ve Celle bunlara işitme ve akıl kabiliyetlerini ihsan etmiştir. Onlar bu işitme ve akıl kabiliyetlerini hidayeti kabulde kullanmamışlardır. İşte bütün bu ve benzeri ayetlerden maksat budur kardeşler. O yüzden bakın, Eşşevkani Allah İmam Şevkani, Fethül Kadir'de az önceki zikrettiğimiz ayetin tefsirinde diyor ki, Ey ma hum fil intifa bima yesma'un illa kel beha'im illeti hiye mesluvetül fehmi vel akli. Aynen bu ifadeyi kullanıyor İmam Şefkan. Diyor ki, onlar işittiklerinden istifade etme konusunda ancak aklı ve fehmi yani anlayışı olmayan hayvan gibidir diyor. Yani onların anlamamalarını ve bu noktada hayvan gibi olmalarını ne şekilde tefsir ediyor? Diyor ki, onlar işittiklerinden istifade etme konusunda. Düşün mesela sen karşı tarafta bir hak var. Sen o hakkı işitiyorsun. Şimdi burada senin için işitme sabit olmuş mudur? İşitme sabit olmuştur. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle nasıl bunlardan işitmeyi kaldırıyor? Akletmeyi kaldırıyor, anlamayı kaldırıyor. Halbuki müşrikler Kur'an'ı duydular. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle onları anlamaz dedi, işitmez dedi. E şimdi... Tekfir edenlere göre de etmeyenlere göre de icmaen bunlar Kur'an'ı işittiler mi? İşittiler. Tekfir edenlere göre işittiler mi? İşittiler. Peki Allah nasıl işitmez diyor? E tek söyleyecekleri cevap var bunlara. Bunlar faydalanan, faydalandıkları, onu kabulde kullandıkları bir işitmeyle işitmemişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onlar hakkı görmüşlerdir, bu hakkı işitmişlerdir. Kur'an'ı duymuşlardır, onu anlamışlardır, akletmişlerdir. Cahil değildir bu müşrikler. Onlar işittiklerinden istifade etmemişlerdir ve Allah azze ve Celle'nin bunlardan nefrettiği şey işittiklerinden istifade etmeleridir. Allah'ın nefrettiği. O yüzden aynı bunu İmam Şefkaani diyor ki söylüyor diyor ki onlar işittiklerinden istifade etme konusunda ancak aklı olmayan hayvanlar gibidir diyor. Demek ki anlayışlarının olmaması istifade etme konusundadır. Gerçekten hiç anlamama değildir. Sonra İmam Şevkan devam ediyor. Diyor ki فَلَا تَتْمَعْ Dolayısıyla da onlara ümit bağlama tefsir ediyor. Böyle diyor İmam Şevkan'i فَلَا تَتْمَعْ ف۪يهِمْ Dolayısıyla da onlara ümit bağlama فَاِنَّ فَاِدَةَ السَّمْعِ وَالْاقْلِ مَفْقُودَتٌ çünkü işitmenin ve akletmenin faydasından yoksundurlar bunlar. Yoksa işitme ve anlama duyma ne mevcut ama bunun faydasından yoksundurlar bunlar. Ve inkânu yesmaunah mâ yuqâlu lehum ve yaqilûne mâ yuflâ aleyhim velâkinnehum lammâ lam yentefî'û bi zâlik kânû kel Bakın dikkat edin. Her ne kadar kendilerine söylenenleri işitseler bile Halbuki Allah ne dedi onları i̇şitmediler, işitmediler diyor. İmam Şefkan ne diyor? Her ne kadar işitseler bile ve kendilerini okunanları akletseler de. Görüyor musunuz? Akletmeleri de mevcut. Ama bunlardan istifade etmedikleri için sanki onlara hiç sahip değilmiş gibidirler diyor. Görüyor musunuz kardeş? Yine bakın mesela Allah Azze ve Celle aynı konuyu. Aynı siyak içerisinde, bakın bu yani Kur'an'ın belagatı o kadar mükemmeldir ki o yüzden zaten kafirlere hadi benzeri e, ayetler getirin de görelim diye meydan okunmuştur. Yeryüzünün en fasih Arap insanları oldukları halde tenezzül bile edememişlerdir, cesaret bile edememişlerdir. Bakın düşünün ya, yeryüzünde senin en düşman olduğun insan var Muhammed Aleyhisselam, müşriksin sen mesela, düşünün kardeşler bakın. Sen bir müşriksin ve yeryüzünde senin en nefret ettiğin insanlardan biri yaşıyor. Seni anan babandan ayırmış onların mantığıyla senin kanını helal saymış. Meydan okumuş, hatta senin yurtlarından almış. Bazen ganimet yoluyla mallarına el koymuş, belki de çoluk çocuğunu öldürmüş. Senden çok basit istiyor, çok basit bir şey istiyor. Sen Arap oğlu Arap'sın. Benzerini getir bir ayet. Yerle bir et beni. Yani düşün sana tüm malını harca desem, beni öldürmen için harcarsın. Git uçurumdan atla desem belki atlarsın çoluk çocuğunu kurtarmak için. Ya senden çok basit istiyorum. 3-5 tane ayet kur getir bana. En azından düşünün kardeşler, en azından bu müşrikler ya ne kaybederim diye bir dener değil mi? Yani tabir sayısı argo tabirle bir sallar bir şeyler bazı cümleler. Ona bile cesaret edememişlerdir. Bunun en büyük sebebi nedir? Onlar yeryüzündeki hiçbir kelamın Allah Azze ve Celle'nin kelamı gibi azim olmadıklarını, Allah'ın kelamı olduklarını çok iyi biliyorlardı bu Kur'an'ı. Kur'an'ı mükemmel bir şekilde anlıyorlardı bu insanlar. O yüzden La İlahe illallah dediğinde hepsi sıçradılar. Bunların neresi cahil bu adamların? O yüzden bakın Allah Azze ve Celle'nin aynı konuyla ala, aya, alakalı, belagatı o kadar, kelamı o kadar güçlüdür ki, aynı konuyla alakalı, siyak içerisinde onların bu iki durumunu bir arada zikrediyor. Bakın iki durumunu bir arada zikrediyor. Yani hem duyuları olduklarını, hem de onlardan istifade etmediklerini anlatıyor. Bakın şimdi dikkat edin. Az önceki ayetlerde kardeşler, lafızların ilk etapta bakılışı, Onların duyu organları olduğunu mu ispat ediyordu, olmadığını mı ispat ediyordu? Soruyorum size. Oldu, evet. Biz şimdi olduğunu anladık da ayetin lafızlarına baktığımızda olmadığını ispat ediyor, doğru mu? Evet. İşitmedikleri diyor, duymadıkları diyor, akletmedikleri diyor, doğru mu? Evet. Biz de ne dedik? Evet, onlar duymuyor, akletmiyor diyor ayette ama onlar da, ayetten kasıt onlar duyuyordu, aklediyordu, Bunları da biliyordu. Zaten duymuyor desek tekfircilerin şeyine de ters. Çünkü onlar Kur'an'ı duyduktan sonra ücret ikamesidir diyor. Dolayısıyla duyuyorlardı ve anlıyorlardı. Ama biz ne dedik? Buna rağmen Allah neden duymayı, akletmeyi, duyu organlarını vesaire His organlarını bunlardan nefretmiştir? Sebebi de şu. O organları hakkı anlamada kullanmamışlardır. Bildikleri halde onunla faydalanmamışlardır. Dedik doğru mu kardeşler? Bakın işte bu iki durumu... Allah Azze ve celle tek bir ayette cem ediyor. Yani hem bu şimdi bakacağız. Az önce duyu organlarını nefyetmişti. Burada hem duyu organlarını veriyor hem de anladıklarını ne, ne, yani onların o duyu organlarıyla anlamadıkları için e, faydalanmadıklarını söylüyor. İki şeyi cem ediyor burada. Bakın diyor ki velaka der dera'na cehenneme kesiran min el cin ve el kulubun la ya'kilun biha. Ve la yubsirun biha. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ الْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَوَلُّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Ant olsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmıştır, yaratmışızdır. Bakın onların kalpleri vardır. Az önce ne dedi? Yoktur dedi. Bakın bu ayette onların kalpleri vardır. Ama onlarla kavrayamazlar. Bakın bu sefer az önceki ayette ne ispat etti Allah? Duyu, duyu organlarını nef ama asıl itibariyle anladıklarını ispat etti. Burada duyu organlarını ispat etti anladıklarını ne yaptı? Nef işte. Çünkü o duyu organlarıyla an, faydalanan bir anlamayı nef Allah. Ki zaten bu Arap dilinde maruftur. andolsun ki biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır. Onlarla kavrayamazlar. Buradaki kavrayamama bildiğimiz kavrayamama değil, faydalanmama anlamındaki kavrayamamadır. Çünkü siyakta gözleri vardır onunla görmezler diyor. Şimdi burada gerçekten bildiğimiz görmemek mi diyeceğiz? Yoksa faydalanmama görmemesi mi diyeceğiz? Soruyorum ben size. Yani şimdi bütün Mekkeri müşrikler kör müydü? Hayır, Böyle hayır. bastonla mı geçiyorlardı? O zaman ayetin o kısmında müttefikiz onlarla beraber değil mi? Evet. Ya bakın aynı siyakta zikrediyor Allah. And olsun ki biz cinler ve insanlardan bir cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır, onlarla göremezler. Kurakları vardır, onlarla içtemezler. İşte onlar hayvandan gibidir, hatta daha şaşkındırlar. İşte asıl kafir onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Bakın o yüzden kardeşler, İmam et tawveri rahim Allah, ayetin tefsirinde diyor ki: "Lahum kulubun la yefqahun Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Ayetin bu kısmını anlatırken diyor ki. Bu sözün anlamı şudur diyor. Allah'ın yaratılmışlar içinde, cehennem için yarattığı bu kimselerin kalpleri vardır. Ancak onlarla Allah'ın ayetlerini tefekkür etmezler. Onun birliğini gösteren delilleri düşünmezler. Resullerine verdiği delillerden e, ibret almazlar. Dolayısıyla da Rab'lerinin birliğini yani tevhidini öğrenmez. Ve onun nebilerinin nubuvvetinin hakikatini anlayamazlar. Rabbimiz onları haktan yüz çevirdikleri ve resullerin nübüvvetinin doğruluğu ile küfrün batılları batılı üzerinde tefekkür düşünmeyi terk ettikleri için la yafkahuna biha onlar onlarla kavrayamazlar diyerek nitelendirmiştir. Ve lehum ayunun la gözleri vardır onlarla göremez buyruğu da aynıdır. Halbuki hepsinin gözleri var görür. Diyor ki bunun anlamı şudur. Onların gözleri vardır ancak onlarla Allah'ın ayetlerine ve delillerine bakıp da onlar üzerinde inceden inceye düşünmezler. Dolayısıyla da Resullerinin kendilerine davet ettiği şeylerin doğruluğunu ve üzerinde bulundukları şirk ile Resullerini yalanlamalarının yanlışlığını kavrayamazlar. Allah onları gözlerini hak yolda kullanmayı terk ettikleri için onlarla görmezler şeklinde nitelendirmiştir. وَلَهُمْ azanun la يَسْمَعُونَ biha <بِهَا> Kulakları vardır onlarla işitmezler buyruğu da böyledir. Yani Allah'ın kitabının ayetlerini işitip onlardan ibret almaz ve onları düşünmezler. Aksine onlardan yüz çevirir ve şöyle derler. Tesma la tesma'u lihazel kur'ani vel gav fihi taglibun. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Oku, okurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız. İmam Taberi'nin kardeşler burada zikrettiği bu manayı Şeyh Muhammed el-Emin eşşankıtı rahimahullah da bu ayette olduğu gibi kafirlerinin ya da münafıkların İşitmedikleri, görmedikleri, akletmedikleri ve anlamadıkları şeklinde nitelendirdiği bütün ayetleri bu şekilde ne yapmıştır? Şekşenkite rahimullah nitelendirmiştir, ifade etmiştir. Şekşenkite rahimullah münafıkların özelliklerinden bahsederken diyor ki: "Sunnubukun umyun fhumlayarciun". Onlar sahardırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu sebeple de geri dönmezler. Ayetinin tefsiri. Burada diyor ki rahimullah, bu ayetin diyor zahirinden anlaşıldığına göre münafıklar sağırlık, dilsizlik ve körlük vasıflarına sahiptirler. Ancak allah Teala başka bir yerde onların sağlıklarının, dilsizliklerinin ve körlüklerinin kulaklarıyla, kalpleriyle ve gözleriyle istifade etmemeleri anlamında olduğunu beyan etmiştir. Nitekim o şöyle buyurmuştur. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine hiçbir fayda sağlam, sağlamadı. Zira onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Neşək Şanketi Rahim Allah diyor ki: İnna jaalna ala kulubihim akinna an Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da ağırlık koyduk. Ayetin tefsirinde diyor ki Şanketi: Allah Teala bu ayeti kerimede Allah'ın ayetlerinden kendilerine öğüt verdikleri vakit yüz çeviren zalimlerin kalplerine perdeler yani onların kalplerini örten ve kendilerine öğüt veren şeyleri idrak etmelerine engel olan örtüler koyduk. E, koyduğunu zikretmiştir. Ekinneten kelimesinin müfredi kinandır diyor. E, ve örtü ve perde anlamına gelmektedir. Yine allah Teala onların kulaklarında da kendilerine öğüt verilen ayetlerden onlara fayda sağlayacak şeyleri işitmelerine engel olacak bir ağırlık koymuştur. Bakın işitmeyi de burada nefretmiştir diyor. Ama ne? Bu ağırlık koymuştur işitmelerine yoksa hakikaten bir işitmeme yok yani. Bu manayı Allah Teala başka ayetlerde de açıklamıştır ki bunlardan bazıları şöyledir. Katam Allahu ala bihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim Allah onların kalplerini ve kuraklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de perde çekmiştir. Yine başka ayette heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Yine başka bir ayette. Şekşanketi sayıyor bunları. Biz sen Kur'an'ı okuduğun zaman senin ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerini örtüler ve kulak e, kulaklarına bir ağırlık koyarız. Sen Kur'an'da Rabbinin bildirdiği yat ettiğinde, bildirdiği e, Rabbinin bildirdiğini yad ettiğinde onlar gerisin geri dönüp kaçarlar. Başka bir ayet. İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Yine başka bir ayet. Çünkü onlar hakkı ne işitebiliyor ne de görebiliyorlardı. Buna benzer ayetler gerçekten çoktur. Burada şöyle bir soru yöneltilebilir. Onlar işitmiyorlar, görmüyorlar ve anlamıyorlar. Çünkü allah Teala kalpleri üzerine anlamaya engel olan perdeler koymuş, kulaklarına da işitmeye engel olan bir ağırlık vermiştir. Dolayısıyla da onlar engellidirler. Bu durumda kurtulamayacakları ve değişemeyecekleri bir durumdan dolayı onlara azap edilmesi nasıl açıklanabilir? Diyor ki buna cevap. Allah Teala yüce kitabında pek çok ayette onların kalplerine, kulaklarına ve gözlerine koyduğu mühür, örtü, perde ve benzeri gibi engelleri. Sırf onların kendi tercihleriyle yöneldikleri küfre ve resulleri bak kendi tercihleriyle yöneldikleri küfre veya resulleri yalanlamaya karşın uygun bir ceza olarak koyduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla da Allah onların küfürlerinin bir cezası ve karşılığı olarak onların kalplerini mühür, perde ve benzeri şeylerle saptırmıştır. Bunu ifade eden bazı ayetlerden bazıları şöyledir. Bel Allahu aleyhim bi kufrihim. Tam aksine Allah küfürleri sebebiyle kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Bu ayet onların geçmişteki küfürlerinin kalplerine mühür vurulmasının asıl sebebi olduğuna dair Kur'an'i bir nastır. Felemmâ Eza Allahu kulûbehum. Onlar yoldan sapınca, Allah da onların kalplerini saptırdı. Bu ayette onların kalplerinin saptırmasının esas nedeninin kendilerinin daha önce sapmış olduk, o, e, olmaları olduğuna dair açık bir delildir. Zellike bi ennehum amenu thunma keferu fetubi'a ala kulubihim. Bunun sebebi onların önceden iman et, edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Önceden iman edip sonradan inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir fi kulubihim maradun fazadahumullah marada onların kalplerinde bir hastalık vardır Allah da onların hastalığını ço çoğaltmıştır ve nulqilibu afidatahum ve absarahum kama lam yu'minu bihi awwala maratin ve fi tughyanihim ya'mahun yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız yine Allah hayır bilakis onların işitmekte oldukları kalpleri üzerine pas tutmuştur. Bu ve benzeri ayetler kalplerin mühürlenmesinin ve faydalı şeyleri anlamaktan alıkonmasının öncesinde gerçekleşen küfre karşılık olarak Allah'ın bir cezası olduğunu ifade etmişlerdir. Yani bütün bunlar hakkı bildiği, bildikleri halde inat ve küfürlerinden dolayı artık Allah Azze ve Celle bir kısmının tamamıyla kalplerine perde çekmiştir. Gözlerine hakkı işte anlayan bir görmeyi Nef yetmiştir. Bu anlamda gözlerine perde çekmiştir. Faydalanacak işitmeyi nef yetmiştir. Faydalanacak anlamayı nef yetmiştir. Bunların küfürlerinin bir cezası olarak. Yoksa bunlar mücerret başından beri hiçbir anlamama diye bir şey söz konusu değildir. O yüzden bakın mukabil ayetleri özellikle zikrediyor. Onlar sapınca Allah onları saptırdı. Başka bir ayette onlar önceden iman edip sonradan inkar etmeleri. Bu yüzden kalpleri mühürlendi. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırdı. Zaten asıl da var bunlar. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Bakın hep böyle mukabil ayetler. Bütün bunlar onlara ceza olarak bir kısmına gelmiştir. O yüzden muayyene de tek tek ne yapamıyoruz? Mutlak kalp mühürlenmesini de veremiyoruz. Çünkü biliyoruz ki müşriklerden sonradan Müslüman olanlar oldu. Ama öyleleri vardır ki kesinlikle Allah Azze ve Celle muayyen olarak onların kalplerini gözlerini tamamıyla perdelediği müşrikler de olmuştur. Önceki azgınlıklarından, küfürlerinden, hakkı karşı gelmelerinden. Dolayısıyla Şehşankit Rahim Allah bu ayetlerin kafirlerin ve münafıkların hitabı idrak edecekleri ve muradı anlayacakları işitme ve akıl, sahip, akıl sahibi olduklarına delalet ettiğini ne yapmıştır? İfade etmiştir. Ancak onlar yüz çevirmiş ve hemen yalanlama yoluna ne yapmışlardır? Başvurmuşlardır. Bunun cezası olarak da Allah kalplerine mühür vurmuş ve üzerlerine perde koymuştur. Dolayısıyla da artık onlar anlamazlar ve idrak etmezler. Bakın kardeşler. Şeyh Rahimullah'ın yer verdiği bu ayetler bize şu üç gerçeği ortaya koyuyor. Kısaca şu üç gerçeğe değineceğim. Birinci gerçek Allah onların hakkı batıldan ayıracakları ve hitabı anlayacakları gözleri, kulakları, gözleri ve akılları olduğunu bildirmiştir. Bir ayette nefretmiştir, bir ayette bildirmiştir. İspat etmiştir. Dolayısıyla bu olgu bize şu birinci gerçeği gösteriyor. Allah onların hakkı batıldan ayıracakları ve kendisine yön, kendilerine yöneltilen hitabı anlayacakları kulakları, gözleri ve akılları olduğunu bildirmiştir. İkinci gerçek onlar hakkı öğrendikten sonra ondan yüz çevirmişlerdir. Üçüncü gerçek de Buna karşılık olarak da Allah kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemek suretiyle onları cezalandırmıştır. Bu nedenle de artık onlar anlamaz ve idrak etmez. Tamam kardeşler? Hatta bakın kardeşler, Allah Teala bütün bu manaları, bakın, bütün bu manaları, bu üç manayı, bu üç gerçeği, hani az önce dedi ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı hiçbir şeyle ölçüşemez Bakın bu üç gerçeği Allah Subhanahu ve teala kitabının tek bir yerinde Fussilet suresinin baş tarafında bir arada ifade etmiştir. allah Alem bu Kur'an'ın e bütün ayetleri içerisinde tek bir ayet. En azından ben öyle biliyorum. Tek bir ayettir ki bu üç manayı bir arada toplamıştır. Bakın bu da Fussilet suresinin baş tarafında ifade etmiştir. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Yani baş tarafında bir yerde, bir ayet mi? Bir yerde bir, siy bir siyatta zikretmiştir. Hamim diyor. Tenzilüm minerrahmanerrahim. rahim edin. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemûn Beşîran ve nezîran fa a'arada ektheruhum fe la yesma'ûn Birinci gerçeğimiz neydi bizim? Allah onlara, yani bütün bu ayetlerden ne anlamıştık biz? Birinci gerçek neydi? Allah Azze ve Celle onlara kulak vermiş, hakkı baltıdan ayıracakları kulak da vermiş, göz de vermiş, akılları olduğunu da belirtmiş. Neydi ikinci gerçeğimiz? Onlar hakkı öğrendikten sonra yüz çevirmişlerdir. Nedir üçüncü gerçeğimiz? Onlar da yüz çevirdikleri için Allah bir kısmının tamamıyla gözlerini, kalplerini mühürlemiştir, hükmetmiştir. Kesinlikle onlar iman etmez. O yüzden bazılarını zaten biliyoruz. Ee, Nasen, Sabit işte Ebu Cehli vs. Ama hepsinin değil. Çünkü biliyoruz onlardan dönenler de olmuştur işte. Ama bu üç gerçeği Allah bize belirtmiştir. Bu üç gerçek burada mıymış? Allah diyor ki Hamim, Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katında indirilmiştir. Bu bilen bir toplum için, bilmeyen değil, cahil olan değil, bilen bir toplum için ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır fakat çoğu yüz çevirdi artık eşitmezler. bakın kardeşler birinci gerçeği arayalım bu ayette Allah azze ve celle onların hakkı batıldan ayıracakları hitabı anlayacakları kulakları ve gözleri olduğunu söylemiştir demiştik birinci gerçek buydu Allah azze ve celle ne diyor li ya ya'lemun bilen bir toplum için demek ki Biliyorlar. İkinci gerçek ne? Onlar hakkı öğrendikten sonra yüz çevirmiştir. De nerede bu ayette? Rahman ve Rahim olan Allah kadından indirilmiştir. Bilen bir toplum için biliyorlar bunlar. Sonra bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu ne yaptı? Yüz çevirdi. Doğru mu? Demek ki bunlar ikinci gerçek olarak hakkı öğrendikten sonra yüz çevirmişlerdi ayetin burasında. Üçüncü gerçek Neydi? Yüz çevirdikleri için hakkı birlikleri aldı. Allah da artık onları işitmez, görmez, idrak etmez demişti. Nerede ayetin, Nerede ayette? En sonunda. Hamim, Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilen bir toplum için ayetleri açıkça okunarak açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. Sonra en son ne diyor? Artık işitmezler. Ya? Ya? Yani böyle kulakları bildiğimiz sağır olduğu sesi duymazlar değil. Yüz çevirdi ve artık işitmezler. Görüyor musunuz kardeşler? Kur'an'ın müthiş belagatını. Müthiş belagat. Çünkü siyak öyle bir siyakla geliyor ki Allah Azze ve Celle ilk önce onları bilen bir toplum olarak niteliyor. Ki İmam Şefkani de zaten diyor ki اَيَّعْلَمُونَ مَعَانِيهِ Ma'aniyehu diyor. وَيَفْهَمُونَهَا وَهُمْ اَهْلُ lisanil Arabi Ohum ehlül lisanil arabi. Bu ayet için diyor ki yani onlar Kuranın manalarını biliyorlar ve anlıyorlardı. Zira onlar Arap dilini çok iyi biliyorlardı. Bu birinci gerçek. Sonra Allah ikinci gerçek, faa arada ekser diyor. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. İşte bu da ikinci gerçek. Sonra ne diyor üçüncü gerçek? La yasma artık dinlemezler. İşte yüz çevirince de Allah Azze ve Celle kalplerini onların artık mühülleri bitti. Ceza. Bu da işte mühür ve ceza aşamasıdır ki üçüncü gerçektir bu da. Bakın kardeşler, bu şer'i ıslahları fıkh edelim. Fukh etmeye devam edelim. Bakın İbn-i Kayyım Rahim Allah diyor ki, bakın, birebir size Arapça metniyle naklediyorum. وَكَزَالِكَ لَفْزُ الْاقْلِ وَاِنْ كَانَهُ وَفِالْاصْلِ مَصْدَرُ اَقَلَ يَعْقِلُ اَقْلًا وَكَسِيرٌ مِّنَ النُّضَّارِ جَعَالَهُ مِنْ جِنْسِ الْعُلُومِ Kesiirun min en-nazzari ja'alahu min cinsil ulumi. Diyor ki aslen akıl kelimesi akal ya'kulu fiilinin mastarı olan ve çoğu nazariyatçı tarafından ilim türünden biri sayılan akıl kelimesi böyledir. Nedir o? Fe la budde en yu'tabra ma'a zalika enhu ilmun yu'malu bi mucibihi. Onun da gereğince amel edilen bir ilim, bilgi olarak kabul edilmesi şarttır. فَلَا يُسَمَّٓا عَاقِلًا اِلَّا مَنْ عَرَفَ الْخَيْرًا فَتَلَابَهُ وَالشَّرًّا فَتَرَكَهُ Bakın ne diyor. Zira hayrı bilip onu isteyenden, şerri de öğrenip onu terk edenden başkasına akıllı denmez. Demek ki akılsız kime deniyormuş kardeşler? Hakkı bildiği halde, öğrendiği halde onu terk eden. Akıllı kime deniyor? Şerri öğrendiği halde onu terk eden, hayrı bildiği halde onu elde etmeye çalışan. Akıllı bu. O yüzden diyor, فَلَا يُسَمَّا آقِلًا اِلَّا مَنْ عَرَفَ الْخَيْرَ فَتَلَبَهُ وَالشَّرَّ فَتَرَكَهُ Zira hayrı bilip onu isteyenden, şerri de öğrenip onu terk edenden başkasına akıllı denmez. وَلِهَٰذَا قَالَ أَسْحَابُ النَّارِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِرِ وَقَالَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Bu sebepledir ki, İbn-i diyor, bu sebepledir ki, cehennemlikler şöyle demişlerdir. Şayet dinlemiş veya akıl etmiş olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin ehli arasında olmazdık diyor ki münafıklar hakkında da şöyle buyurulmuştur. Sen onları toplu sanarsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar akletmeyen bir toplumdur. Görüyor musunuz kardeşler? İbn Kayyım ne diyor? Kimi akıllı denir? Onu iş isteyenden şerri de öğrenip onu terk eden kimseye denir akılsız. O yüzden diyor bak cehennemliklere akılsız denmiştir. Ne diyor? Bu sebepledir ki cehennemlikler şöyle demiştir ayette şayet dinlemiş ve akletmiş olsaydık işte bunlar bak şerri bilip de tabi olmadığı için Allah onları akılsız demiştir diyor i̇bn Kayyim. Görüyor musunuz kardeş? Hatta devam ediyor diyor ki İbn-i Kayyim Rahim Allah وَمَنْ فَعَلَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فَمِثْلُ هَذَا مَا Kendisine zarar vereceğini bildiği bir şeyi yani bunu bile bile yapan kimsenin aklı yoktur. Daha sonra diyor ki وَكَذَٰلِكَ <gülüyor> قَالُوا ya şu ma nefkahu kesiye Yine iman etmeyenler şöyle demişlerdir: Ey şu ayb, söylediklerinin bir çoğunu anlamıyoruz. Bakın görüyor musunuz? İbnül Kâimül Hayyam hangi ayetlere örnek veriyor. Şerri bilip de e, e, o, ondan kaçınmayan hakkı bilip de onu yapmayanlara akılsız deneceğini ve e, örnek olarak da görüyor musunuz? Hangi ayetlere veriyor? Ey şu ayb, söylediklerinin bir çoğunu anlamıyoruz. İşte akılsız olanlar işte bunlardır. Şerri bildiği halde kaçınmayanlar. Hakkı bildikleri halde tabi olmayanlar. Örneklere devam ediyor. Diyor ki: "Ve kâle İbn diyor ki: "Kâle ve alimallahu fihim hayran la esma'ahum." E? "La ma Allah onlarda yani bu benzeri kimseler hakkında şöyle buyurmuştur diyor. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi elbette onlara işittirdi. Yani işittirdikleri şeyleri anlatır, anlamalarını sağlar, kavrattırırdı, fık ettirirdi onlara. Sonra İbn Kayyim devam ediyor: "Simakal, ve lev afhamuhum ma hadhihi'l hal allati hum 'aleyha, la tawallu wa hum mu'ridun. ki Allah Teala devamlı onlar bu durumda oldukları halde onlara kavratacak bile olsa onları yüz çevirerek gerisin geri dönerlerdi. Buyurmuştur. Zira onların fıtratları bozulmuştur. Artık bu nedenle anlamazlar. Anlayacak olsalar bile gereğince amel etmezler. Böylece Allah onların hel, hem ilmi güçlerinin sağlıklı olmadığını hem de ameli güçlerinin sağlıklı olmadığını ne yapmıştır? ifade etmiştir. Devamen diyor ki, yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini ve akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Hayır onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yolca onlardan daha da sapkındırlar. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Ant olsun ki cehennem için birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır fakat onlara, onlarla anlayamazlar. Gözleri vardır fakat onlarla göremezler. Kurakları vardır fakat onlarla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da sap, e, sapıktır. İşte gafiller de onlardır. Yine allah Teala şöyle buyurmuştur. Hidayet, hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu nedenle de onlar hak etmezler. Sonra i̇bn diyor ki وَقَالَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ سُمُّنْ سُمْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Münafıklar hakkında da şöyle buyurmuştur. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu nedenle de onlar hakka dönmezler buyurmuştur. Bazıları bunu şöyle açıklamışlardır. Onlar işitme, görme veya konuşma duyularından yararlanmadıkları için allah Teala onları sağır, dilsiz, kör olarak değerlendirmiştir. Bakın görüyor musunuz? Bazıları da onu şöyle açıklamışlardır. Onlar işitme, görme, konuşma, duyularından yararlanmadıkları için Allah onları sağır, dilsiz, kör olarak nitelendirmiştir. O yüzden baktığımız zaman bütün müfessirler bu iki vece değinir kardeşler. Faydalanmanın, işitmenin nefyedilmesi, ikinci cihette ne? Hakkı bildikleri halde ona tabi olmadıkları için Allah'ın kalplerini mühürlemiştir. İşte bu ve, bu iki vece anlatıyor. Oy, e, onlar işitme, görme ve konuşma duyularından yararlanmadıkları için Allah onları sağır, dilsiz ve kör olarak değerlendirmiştir. Ya da işitmekten, görmekten ve konuşmaktan yüz çevirdikleri için sağır, kör ve dilsiz gibi olmuşlardır. Dediğim gibi bu iki veçi aynen zik ediyor. Aynı ifadeleri şöyle, onlar işitme, görme ve konuşma duyularından yararlanmadıkları için Allah onları sağır, dilsiz ve kör olarak değerlendirmiştir. Ya da işitmekten, görmekten ve konuşmaktan yüz çevirdikleri için onlar sağır, kör ve dilsiz gibi ee, ee, nitelendirmiştir. Sonra kendi vecillerini söylüyor. Ancak durum böyle değildir. Aksine bizzat onların kalpleri kör ve sağlı, ee, sağır ve dilsiz kesilmiştir. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Halbuki bildiğimiz kör ve dilsizlik değil biliyorsunuz konuşuyorlardı. Gerçek şu ki, ee, gerçek körlük gözlerin görmemesi değildir. Fakat asıl körlük göğüslerdeki gözlerin kör olmasıdır. Kalp hükümdar, da onun askerleri konumundadır. Kalp düzgün olunca vücudun diğer kısımları da düzgün olur. O bozulunca diğer kısımları da bozulur. Böylece o kimse, o kimse kulayla sadece hayvanlar gibi e, sadece ses işittir hale gelir ama o sesin taşıdığı anlamı kavrayamaz. Bir kısmını anlasa bile tam manasıyla kavrayamaz. Zira tam manasıyla kavrama kalpte iyinin sevilmesi ve kötüden de nefret edilmesi şeklindeki etkinin, oluşmasını gerektirir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani anlamamanın, anlamını, kavrayamamanın anlamını kalpte iyinin sevilmesi ve kötüden nefret edilmesi şeklinde etkisinin oluşmasını gösterir tam manasıyla anlayamama. O yüzden selef her zaman tam manasıyla anlayamamayı asıl olarak ne de görmüşlerdir Selef? Hakkı bildikleri halde ona uymayan, ona tabi olmayan, onu sevmeyen Bak, zira tam anlayamama, kavrayamama, kalpteyinin sevilmesi ve kötüden de nefret edilmesi şeklinde bir etkisinin oluşmasını gerektirir. Böyle bir etki oluşmuyorsa tam manasıyla anlama, tasavvur etme gerçekleşmemiş demektir. Görüyor musunuz? Bu nedenle de onun hiç olmadığını söylenmesi mümkündür. Yani müthiş belagatlar, mükemmel belagatlar yani. İşte Mişkat, Nebevi Mişkat'tan geliyor kardeşler. Nebevi Mişkat'tan geldiği için alimlerin sözü. Bakın, buraya biraz daha baştan alayım, dikkat edin. Zira tam manasıyla kavramama kalpte iyinin sevilmesi ve kötüden de nefret edilmesi şeklinde bir etkisinin oluşmasını gerektirir. Böyle bir etki oluşmuyorsa tam manasıyla anlama, tasavvur etme gerçekleşmemiş olur. Sonra ne diyor? Bu nedenle de onun hiç olmadığının söylenmesi mümkündür. Yani bu size tuhaf gelmesin. Allah Azze ve Celle onlar kalp yok, onlarda göz yok, kulak yok yani bunların hiç yokmuş bir siyaktı ifadede kullanması bu tuhafınıza hiç gelmesin. Onu ifade ediyor. Diyor ki bu nedenle de onun hiç olmadığının söylenmesi mümkündür. Çünkü tam olmayan bir şey yokmuş gibi kabul edilir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını doğru dürüst kılmayan kimseye şöyle demiştir. Salli fe innekelem tu salli. Namazını bir daha kıl çünkü sen namaz kılmadın. Yani halbuki adam namaz kıldı mı kıldı. Ama tam manasıyla yerine getirmediği için hakkıyla ne oldu? Namaz kılmadın dedi. işte. aynı müşriklerin de durumu böyledir. Anladılar mı anladılar. Ama onu tam manasıyla anlamanın gereğini yapmadıkları için Allah onları anlamadı diyor. Bu Arap dilinde maruftur diyor. Görüyor musunuz? İtekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de namazını doğru dürüst kılmayan bir kimse fe salli fe inne kelem Namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın. Türkçe'ye de bu maruf sen adam değilsin demen gibi. İşte imanın olmadığının söylendiği yerlerdeki imanın yokluğu da bu anlamdadır. Hani işte diyor ya mümin mümin olduğu halde zina etmez. İşte diyor bu türlü anlatılar var ya onlardan bahsediyor. Diyor ki onlardan imanın kaldırılması da bu anlamdadır. Yani onlarda iman var ama kamil olmadığı için Allah bazen iman yok diyebiliyor bazı Müslümanlardan da. Bu hiç olmadığı anlamına gelmez. Bakın aynı kafirlerin durumunu böyle görüyor. Onlar anlamışlardı ama tabi olmadılar, gereğini yerine getirmediler. Aynı onların durumu şunun gibi. Namazını kıl sen namaz kılmadın. Evet sen anladın, Allah diyor siz anladınız ama anlamadınız. Neden? Çünkü peşinden tabi olmaya gerektirmeyen bir anlama yok bir anlama gibidir. İbn-i de başka vecilerle alıyor. Çok uzatmıyorum. Aynı bu ifadeleri başka de alıyor. İbn-i Kayyım'a yakın şeyler de söylüyor vesaire. Ee, mesela işitmenin kısımlarını ay ayırıyor. Şey İbn-i Kayyım Rahim Allah. Kısımları ayırıyor. Tekrar Başka sözünde diyor ki Fi i bihi. Ee, Şimdi ben az önceden e, Sübhanallah şunu karıştırdım. Deminden beri benim saydığım zikrettiğim sözler uzuncana İbn-i Teymiye'nin fetvasında sözleriydi. Bir de i̇bn Kayyim Rahimallah aynen şöyle diyor kardeşler. Bakın Fi i bihi İşitme fiili ile dört mana kastedilir. Bakın işitme fiili ile. Görüyor musunuz? Bakın kardeşler bildiğiniz gibi duymuyorlardı, işitmiyorlardı, akletmiyorlardı tamam bitti değil. İbnul Kayyim rahimallah aynen şöyle diyor bakın. Feelussemey yuradubihi arba işitme fi li ile dört mana hasildir. Aşağıdahuma semu idrakin. Mutaaliquhu al aswatu. Birincisi duyusal anlam, anlamda işitme ki, ki bu sesle ilgilidir. Şimdi bu dört açıklamadan önce birer nakletmeden akletmeden önce. Şunu söyleyeyim kardeşler. Şimdi bizim Türkçede duydu diye bir ifade var veya duymadı diye bir ifade var. Bu maruf doğru mu kardeşler? Duydu, duymadı diye bir ifade var. Veya bu adam duymamıştır, duymuştur şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Biz kendi dilimizi kullandığımız düşündüğümüz zaman bu ifadeleri de biz de tek bir anlamda dil yerine ve cümleye göre farklı farklı anlamlarda kullanabiliyoruz. Mesela babanın oğluna oğlum sen beni duymuyor musun dediği gibi. Halbuki orada kastı, yani neden duyduğumu yerine getirmiyorsun? Duyunu yerine getirmiyorsun şeklinde azarlamadır. İşte bu mantıkla İbn Kayyim'in sözlerini düşünün. Bakın aynen şunu söylüyor. Fi'l-ussem e yuraadu İşitme fiili ile 4 mana kastedilir. Ehaduhuma <gülüyor> sem' ve idrakin ve mutaalliku al Birincisi duysal anlamda işitmedir ki bu sesle ilgilidir. Şimdi bu kısım hangi kısma giriyor? Şimdi siz beni şu anda sesimi duyuyor musunuz? Sesimi duyuyorsunuz, değil mi kardeşim? İşte bu, bu birinci kısım budur. Bildiğimiz bir sesi işitme. Tamam? Bu dört manadan bir tanesi bildiğimiz bir sesi işitme. Aynen onu söylüyor. Diyor ki: "Aḥaduhu ma semā' idrakin wa al-isa'atu". Birincisi duyusal anlamda işitmektir ki bu sesle ilgilidir. İkincisi ve de anlamayı içer içeren işitmedir ki bu da manaları bu da manalarla alakalıdır. Yani adam düşün karşındaki bir insan sen işitti diyorsun o adama kastı ne? Yani anladı demek. Anladım demek. Anlatabiliyor muyum? Anlama manasında işitme. Bazen işitme bu anlamda kullanılır. اَثَّالِسُ <gülüyor> Üçüncüsü, icabet etme ve istenileni yerine getirme anlamındaki işitmedir. Hani düşünün kardeşler, bir insan sana bir hacetini ee, zikrediyor, sen ne diyorsun karşı tarafa? Seni işittim diyorsun. Ne kastedersin burada? Hani İnşallah hacetini yerine getireceğim. İstediğini anlatabiliyor muyum? Türkçede de kullanırız bunu. Sesin duyulmuştur, sesin işitilmiştir gibi. Anlatabiliyor muyum? Aynı Semihallahu limen hamide de bu, bu anlamlıdır. Allah kendisine, duya, kendisine hamdedeni işitti. Yani icabet etti. Tamam. Dördüncü de Sem'u kabulin ve inkiyaden. Dördüncü de kabul etme ve boyun anlamındaki işitmedir. Görüyor muyuz? Hani diyoruz ya semi'ne ve ata'ne İşittik ve itaat ettik. Allah. Tamam. Burada İbnül Kayyum Rahim Allah bakın bu dört anlamı da Bedaül Fevayet'te naklediyor kardeşler. Yani bizim bildiğimiz gibi biz zahiri mantıkla tutup sadece böyle bir kelimenin. O yüzden bakın ben her zaman söylüyorum. Türkiye'deki tekfirciler Türkiye'deki ve dünyadaki genel olarak tekfirciler Türkiye'deki Ebu Said Zahiri mantığının tekfir versiyonudur. Yani bugün Türkiye'deki versiyonu tekfirciler. Ebu Said mantığını düşünün, onun tekfir versiyonudur. Yani tekfir versiyonudur. Yani sadece aralarında fark ne? Biri tekfir ediyor, biri etmiyor. Ama Naslara bakış açıları da hiç fark yoktur. Şimdi bakın yine e, İbnül Kayyum Rahimullah Miftahuddar-ı Saadet'e diyor ki kardeşler, Allah Teala insanlar içindeki bir grup hakkında şöyle buyurmuştur. İnne şerreddevâbi indallâhu ess-summul bukmul lezîne lâ Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. Bunlar cahillerdir. İbn Kayyim diyor ki bunlar cahillerdir. Ve lev alim Allahu fihim hayran la Allah onlarda bir hayır gösterseydi e görseydi elbette onlara işittirirdi. Yani onlara hayrı kabule elverişli bir durum yoktur. Eğer durumları hayra kabule elverişli olsaydı la esmahum onlara işittirirdi. Bakın Allah ne diyor? Onlar da hayır bilseydi ne yapardı? Onlara işittirirdi diyor. Doğru mu kardeşler? E peki Allah işittirmemiş mi zaten onlara? İşittirmiş. Burada demek ki işitme ne anlamda kullanılmış? İcabet ettirirdi onlara. Görüyor musunuz? Hani az önce dedik ya, mesela bu türlü şeylerin çeşitli anlamları var. Mesela işitme bile kendi içinde dört anlam zikrediyor. Bak mesela örnek. Allah Azze ve Celle onlarda hayır bilseydi işittirirdi. Zaten işitmişler, hepsi durmuşlar peygamberi. Ama buradaki işitme ne? Yani diyor İbn-i onlarda hayrı kabule elverişli bir durum yoktur. Eğer durumları hayra kabule elverişli olsaydı, le esmahum onlara işittirirdi. Yani onlara kavratır anlamalarını sağlardık. Buradaki işitme, anlamayı içinde barındıran işitmedir. Yoksa onlar sesi zaten işitmektedirler ve Allah onlar, Allah'ın mazereti ortadan kaldıran delili de onlar hakkında, ee, bu sayede sabit olmuştur. allah Teala şöyle buyurmuştur. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Halbuki onlar işittik bak Allah ne diyor? İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Yine o şöyle buyurmuştur. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işten hayvanların durumuna benzer? Çünkü onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu nedenle de onlar akletmezler. İbn-i devamla şöyle diyor. İşitme ile hem sesi algılama hem de manaya algılama ve hem de kabul ve icabet etme manaları kastedilir. Bu üç manada Kur'an'da mevcuttur. Bakın. Üç manada Kur'an'da mevcut. Birincisi işitme ile bazen ne? Sesi algılamak kastedilir. Bildiğimiz ses. İkincisi hem manayı algılamak kastedilir. Yani adam işittim der. Sesi işitmeyi kastetmez. Yani anladım. O. 3 de icabet etme. Davete icabet Bu üç manada Kur'an'da mevcuttur. Diyor Kayın. Birinci anada Şimdi Birincisi, örnek şudur. İlki neydi? Bildiğimiz sesi duyma. Şu ayete örnek veriyor. İşte mücadele birinci ayet. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir bilendir. Bu bildiğimiz işitme. İkinci anlam şu ayettir. İkinci anlam neydi? Anlama manasında işitme. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. Yani onlara kavrattır anlamalarını sağlardı. Üçüncüsüne örnek veriyor. Eğer onlara işittirecek olsaydı onlar yüz çevirerek gerisini geri dönerlerdi. Çünkü kalplerinde kibir ve hakkı kabul etmekten yüz çevirme vardır. Bak, O yüzden bakın dikkat edin. Özellikle İbnül Kayyim ve İbnül Teymiye'nin de az önce zikrettiğimiz gibi. Tercihleri ne yönde anlamamaları? Biliyorsun iki e, şekilde alimler tefsir ediyor. Ya işte İmam Taberi veya Fethül Kadir'in sahibi gibi. Onlar gerçekten hakkı anladılar. Bu ayetten kastları bu tabi olmadılar i̇bn Kayim, Kayyum, i̇bn gibi hayır onlar anlamadılar. Neden anlamadılar? Çünkü onlar hakkı bildiler, anladılar ama şimdi artık Allah onlardan anlamaları nefh ediyor. Artık Allah Azze ve Celle onlara an yani kavrattırmıyor artık bundan sonra bir ceza olarak. Yani iki çeşittir. Ama bunların söylediği gibi hiçbir mütekadminden hiçbir örnek bulamazsınız kardeşler. Bildiğimiz gibi gerçekten hitabı hiç anlamıyorlardı. Gerçekten cahildirdi. Tek bir cümle dahi bulamazsınız. Mütekaddimde. Yani muteber olmuş, kabul görmüş tek bir ifade bulamazsınız. O yüzden bütün selif, bunlar iki manada anlamıştır. Bunlar hakka, bunlar e, ayetleri anladılar. Bu ayetlerden kastadan bunlar anladılar ta ama tabi olmadılar. Ebürü de evet bunlar en başta zaten anladılar, tabi olmadılar... Tabi olmadıkları için artık gerçekten anlamamaya ve fıkh ne yaptılar? Başladılar. Neden dolayı? İşte kibirlerinden, e, e, hakkı e, kabul etmekten, yüz çevirmelerinden vesaire. O yüzden İbn-i de ona vurgu yapıyor. Çünkü kalplerinde kibir ve hakkı kabul etmekten yüz çevirme vardır. O yüzden zaten biliyoruz müşriklerin çoğunu kibir şey yapmıştır. Ya düşünün Subhanallah, yani Nebi Sassalem amcasının yanında La ilahe illallah dedi, dediğinde ne ona engel oldu ki? Gurur engel oldu amcasına. Nasıl da anlıyorlardı manayı. Hepsi kalkmadılar mı ayağa bağırmadılar mı? Allah onların bu konusunu hikaye etmedi mi Kur'an'da? Ece'alel alihete ilahen vahiden bütün ilahlara tek bir ilah kıldı diye hepsi bağırmadılar mı? Bakın la ilahe illallah. nasıl anladılar? Yeri geldiği zaman tasavvufçulara reddiye verdiğimiz zaman ne diyoruz? Ya diyoruz ki bu Mekkeli müşrikler bile la ilahe illallahı bin kat daha iyi anlıyoruz diyoruz bu tasavvufçularda. Ondan sonra bu sefer... Tekfir meselesine geliyoruz. Sırf tekfir edelim diye bak bunlar Mekkeli müşrikler cahil de Allah onlara kafir de diyoruz. Yani o Mekkeli müşrikler bin katıyı biliyordu la ilahe illallah tasavvufçulardan. Evet. Biliyorlardı tabi la ilahe illallahın manasını biliyorlardı. Bunu inkar etmiyoruz. İşte bu size reddiyedir onu anlatıyoruz biz. Ama kebirlerinden hakkı kabul etmekten yüz çevirdikleri için Allah onların kalplerine mühür vurdu. Artık gerçekten anlamaya başladılar. İşte bazı abimlere göre. Başta anladılar Hak'tan yüz çevirdiler, Allah da tamil anlamlarını kapattı birçoğunu. Bir, bir o yüzden diyor ki üçüncüsü kabul ve icabet etme anlamındadır, devam ediyor. Şu ayette olduğu gibi, eğer aranızda e, onlar da savaşa çıksalardı size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde onlara iyice işleyecek, kulak verecekler de vardır. Bakın görüyor musunuz kardeşler? Eğer aranızda onlar da savaşa çıksalardı, size borçgunculuktan başka bir katkıları olmazdı münafıkların. Tamam. Ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde onlara iyice işitecekler ve kulak verecekler vardır. Ne demek iyice işitecekler? Yani icabet edecekler. Burada da Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Ne anlamda kullanmıştır? İba, e, kabule icabet etme anlamında kullanmıştır buradaki duyma ifadesini. Sonra İbnü Kayim devam ediyor diyor ki şayet şu ayet de bu türdendir. dendirsem el ilkezip yalana iyice e, yalana iyice kulak verenler, yalanı iyice dinlerler. Allah Azze ve Celle bahsettikleri zaman onlardan ne diyor? Onlar diyor yalana iyice kulak verirler, yalanı iyice dinler, yalanı iyice dinlerler. Yani ne demek bu? Yani yalana icabet ederler. İbn Kayyim o yüzden onu anlatıyor. Diyor ki yani onu kabul eder ve onu söyleyenlerin isteklerine icabet edenler ederler diyor. Burada da icabet anlamında kullanıyor. İşte İbn Kayyim bütün bu verdiği manalara birer tane ayet örnek veriyor. Şimdi kardeşler bu bir mukaddimeden ibaretti. Bu bir mukaddimeden ibaretti. E, bu mukaddimeden eee bu mukaddeme tabi kısmen e, tafsilli oldu. Bu ayrıntılı tafsilli açıkla e, mukaddimeden sonra şunu anladık ki kardeşler Allah'ın kafirleri ve münafıkları işitmemek, akle etmemek ve anlamamakla nitelene nitelendirmesi, bu onları hayvanlara benzetmesi, onların daha ilk başta Allah'ın delilini ve hitabını anlamadıkları manasına gelmemektedir. Aksine bütün bu ayetler Onların kulakları, gözleri ve akılları olduğunu ve bunlarla aleyhlerinde hüccetin ikame olduğunu ancak onlar bu delilden yüz çevirince işte o zaman tamamıyla anlamalarının kalplerinin mühürlendiğini e, anlıyoruz. Yani gözleriyle görmüşler hakkı tabi olmamışlar artık hakkı bile gözleriyle görmemeye ne yapmışlardır? başlamışlardır. Kulakları, kalpleri tamamıyla mühürlenmiştir. Buradan açıkça anlaşıldığı üzere kardeşler, bu ayetleri delilin anlaşılmasının şart olmadığına aksine delilin kendisine ulaşan kimse aleyhinde onu anlamasa bile hüccetin ikame olduğuna delil getiren bazı müteahhir yani geç dönem alimler için bu ayette bu ayetlerde hiçbir delil bulunmamaktadır. Hiçbir delil bulunmaktadır. bulunmamaktadır. Nasların tümü bu ülkeyi ifade etme konusunda birbirlerini desteklemektedir. Yani bu ülkede işte belirli bir şahsın aleyhinde delilin ancak hitabın anlaşılmasından ve o hitaptan kast edilen şeyin idrak edilmesinden sonra olacağını ifade etmektedir. Aksi takdirde bunlar olmadan delilin sabit olması düşünülemez. Şimdi dediğim gibi az önce tabir ise buraya kadar anlattıklarımız bir ön mukaddime niteliğindeydi. Ve bu ön mukaddime de müşrikler hakkında anlamadıkları, akletmedikleri, bilmedikleri gibi gelen ifadelerden kastedildiğinin ne olduğunu anladık. Birinci mukaddimimiz buydu. Şimdi inşallah buradan itibaren meseleyi daha iyi anlayabilmek için ve buraya kadar anlattıklarımızı da pekiştirme niteliğinde bir cihetten tafsile gidelim ve meselenin fıkhına daha çok inmek için bazı usulî kaidelere ve bazı ince detaylara değinelim inşallah. Şimdi biliyorsunuz Selefin menhecindendir. Selef ne der? Et tafsil ba'del icmal. Tafsil ne, ne, neyden sonradır? İcmalden sonradır, mücmerlikten sonradır. Önce mücmer bir anlam verirsin ki Zihinde genel olarak ne olsun, murad edilen, kas edilen şeyler genel olarak anlaşılsın, özlü olarak. Sonra da tafsilli meseleler bu özlü bilinen şeylerin üzerine ne olsun bina edilsin. O yüzden de inşallah biz de bu selefin e, sünnetini uygulama adına böyle yaptık, bir ön mukaddime sunduk. Hey bu ön mukaddime tafsilli oldu mu oldu? Ama bundan sonrasına göre mücmeldir. Çünkü bundan sonrası daha tafsilli ve ince detaylar. Şimdi bu ince detaylara e, değine, değineceğiz ama bunu bir kaideyi tafsilli bir şekilde anlattıktan sonra e, üzerine bina edeceğiz tafsilli meseleleri. Bakın kardeşler size bir kaide zikredeceğim. Bu kaide maruf bir kaidedir. Selefte maruf bir kaydedir, Kabul görmüş bir kaydedir. Tüm mühakkiklerin uyguladığı bir kaydedir. Zaten aksi düşün, aksinin düşünülmesi mümkün değildir ki zaten kaydenin içerisinde de şerh ederken ve ispatlarken bu kaydeyi anlayacaksınız. Bu kaydeyi önce dillendireceğim. Kaydeyi ondan sonra biraz açacağım. Sonra bu kaydeyi kimler kullanmış, kimler bu kaydeye itimat etmiş, o alimlerin nakillerini vereceğim ve örneklerini vereceğim. Sonra da bu kaydeyle alakalı sadece pratikte tutmayacağız bu kaydeyi. Şey, teoride tutmayacağız. Pratiğe de indireceğiz. Bazı naslar üzerinde bu kaydeyi uygulayacağız. Ondan sonra da e, tabi bu, bu da bir 40-45 dakikamızı alacak. Ondan sonra da meselemizle bu kaydeyi bağdaştıracağız. Ve öyle e, dersi bitireceğiz inşallah. Bakın kaydemi şu kaydenin Ezberlenmesi gerekir kardeşler. Allah kelamının kaydemi şu. Allah kelamının manalarının Allah kelamından kastımız ne? Kur'an. Allah kelamının manalarının yani anlamlarının Kur'an uslubunda Kur'an uslubunda biliyorsunuz her ortamın her e, örfün kendisine göre bir uslubu vardır. Roma'nın uslubu farklıdır. İnsanların, avamın uslubu kendi arasında farklıdır. Bir ailenin bile kendi aralarında kullandıkları örfi bazı ifadeler vardır. Dışarıda onu kullanmazlar. Dışarıda farklıdır. Sadece o aileye has olan bile vardır. Yani düşünün bir ailede bir kelime meşhur olmuştur. Onu kendi aralarında kullanırlar. Başkası duysa onu hiç anlayamayabilir. Veya yanlış anlayabilir vesaire. Yani biliyorsunuz her şeyin bir bu, örfün bir bu siyasetin kendisine has bir uslubu, bir kullanımı vardır vesaire. Şimdi dolayısıyla böyle bakın mesele, Diyoruz ki kayda şu Allah kelamının manalarının Kur'an-ı Kerim'in uslubunda yaygın olan ve kullanımına aşina olan, olunan manalara hamledilmesi böyle yapılmamasından daha evladır. Daha uygundur. Bir daha zikrediyorum. Allah kelamının manalarının Kur'an uslubunda yaygın olan ve kullanımına aşina olunan manalara hamledilmesi böyle yapılmamasından daha evladır. Bakın kaidenin izahı şu kardeşler. Şimdi müfessirler Allah'ın Kitabından bir ayetin veya cümlenin ya da lafsın tefsirinde ihtilaf ederlerse müfessiller Allah'ın Kitabından bir ayetin veya cümlenin veya lafsın tefsirinde ihtilaf ederlerse doğruya en yakın görüş hangisidir? Şudur, Kur'an'ın tartışma yerinin dışında kalan yerlerdeki kullanımına uygun düşen görüş, en doğru görüştür. Bakın, ne dedim ben burada, ne anlatmış oldum? Şimdi düşünün ki, 3-5 tane müfessir bir ayet hakkında tartışıyorlar. Ama tartışmalarının sebebi, o ayet içerisindeki bir kelime, bir ifade, o ifadenin ne olduğunda anlayamadıkları için ayetin anlamında, genel anlamında ihtilaf ediyorlar. Bazılarına göre o ifade şu anlama geliyor, bazıları şu anlama geliyor. Neden? Çünkü ifadenin diyelim ki birçok anlamı olabilir, farklı anlamı. Hepsi bir anlamı almıştır. Tamam mı? Mesela bu çok vardır sahabe arasında böyle çok vardır. Oldukça fazladır. Yine sahabelerin talebeleri arasında oldukça fazladır bu ihtilam. Mesela işte elinde nikah akdı olan, kimilerine göre nikah akdı olan kocadır, kimilerine göre kayınpederdir mesela. Tamam? Yani bunun gibi bir onlarca, yüzlerce hatta müfessillerle birlikte ele aldığımızda mübalasız söylüyorum, tekrarlıyorum, vurguluyorum, mübalasız söylüyorum. Binlerce örnek vardır. Şimdi durum böyle olunca biz e, kaide neyi gerektirir? Yani ihtilaf ettiler bunlar bir kelime üzerinde. Hangisinin racih olduğu, hangi müfessirin görüşünün tercih edileceği nasıl anlaşılır? Şöyle kardeşler, aynı kelimenin, aynı ifadenin Kur'an'ın diğer ayetlerinde kullanılıp kullanılmadığına bakılır. Kur'an'ın o ifade Kur'an'ın diğer ayetlerinde kullanılıyorsa o zaman bakarız diğer ayetlerinde hangi anlamda kullanılmışsa asıl olan o anlamın alınmasıdır. Yani Kur'an'ın diğer yerlerinde o kelime kullanılmış ve o kelimenin hangi anlama geldiği tartışılmamış ittifak halinde. İşte o ittifak, Kur'an'ın başka yerlerinde kullanılan, o ittifak edilmiş anlamı alınması asıldır. Yani mesela düşünün ki, siyah diye bir kelime, tamam mı Kur'an'da? Şimdi örneği sonra vereceğim için anlayın, şimdi vermiyorum. Sadece böyle günlük konuşmalarımızdan örnek veriyorum. Siyah diye bir kelime Kur'an'da, siyah kelimesinin bir sürü anlamı var. Ma Biz Ali İmran'daki bir tane ayette, siyah kelimesini tartışıyoruz. Şu anlama geliyor diyoruz. 5-6 görüş etrafında ihtilaf etmişiz müfessirler, alimler olarak. Burada ilim talebesi veya diğer bir alim bahis yapan, araştıran, tercihe giden alim ne yapar? Veya bu alimler aralarında tartışırken ne yapmak zorunda görüşünü ispatlaması için? O Ali İmran suresindeki bir ayette ihtilaf etti ki, gideceğiz Maide'ye, diğer Bakara'ya, Fatiha'ya vesaire. Diğer ayetlere bakacağız. O siyah kelimesi Kullanılmış mı? Kullanılmamış mı Kur'an'da? Kullanılmışsa başka yerlerde yaygın bir şekilde ya tamamen ya da çoğunlukla belli bir anlam kastedilmişse o anlam asıldır. O anlam o Ali İmran suresinde ihtilaf edilen yerde kullanılması asıldır. Neden? Çünkü Kur'an uslubunda, biz diğer ayetlerden anladık ki Kur'an uslubunda o kelime, şu manaya geliyormuş diye diğer ayetlerden anladık. O yüzden bakın kaydeyi nasıl isimlendirdik? Dedik ki Allah'ın kelamının, manalarının Kur'an uslubunda yaygın olan ve kullanımına aşina olunan manaları hamletmemiz hamletmememizden yani böyle yapılmamasından daha evladır dedik. Düşünün ki siyah geçiyor dedim ya Kur'an'da Ali İmran'dan başka diyelim 15 yerde siyah geçiyor. Bu 15 yerde de siyahtan ne olduğu ittifak edilmiş veya 15 yerde değil de çoğunda yani 12'sinde, 13'ünde. Yani daha yaygın. Şu mana kastedilmiş, belli bir mana kastedilmiş. O zaman ne diyeceğiz? O yaygın olan mana, Kur'an'ın üslubunda yaygın olan mana o ihtilaf edilen yerde kullanılır. Racı olan o olur. Çünkü neden? Bu tüm yeryüzünün dilinde böyledir. istisnasız? Çünkü pıtridir. Diğer dilleri bilmemize gerek yok. Çünkü bu zaruridir. Çünkü Allah ne diyor? Biz Kur'an'ı Arapça indirdik anlayasınız diye. Dolayısıyla Arap dili bize ne hitap ediyorsa bizim için asıl odur. Mesela düşünün bir şehirde bir kelime kullanılıyor kardeşler. O kelimeyle ee, çoğu zaman bir şey kastediliyor. Ama nadiren de başka bir şey kastediliyor. Şimdi o kelime ilk kullanıldığında biz hangisini alırız? Galiben kullanıldığını asıl olarak alırız. O nadiren kullanıldığını iddia eden delil getirir. Yani ben sınıftayım arkadaşlar bu sözüme kulak asın dediğimde tamam Gidip birileri kulağını kopartıp sınıfta asarsa böyle işte makazla kopartıp ipe bağlayıp tavanı asarsa bu yanlıştır. Halbuki şununla beraber hocanın gerçekten kulağını kesmeyi kastetmesi mümkündür. Deli olabilir, başka bir şey olabilir, dalga geçiyor olabilir. Ama o manayı kastetmesi çok nadiren de olsa, işte binde sıfır sıfır sıfır nokta bir de olsa önemli değil. Ama bu di dilde doğru bir ifadedir. Kulağını kes, bu söylediğime kulak asın, yani kastı kesin kulağı asın. Ama bununla birlikte böyle kullanılması çok nadir olsa bile, dil buna müsait de olsa, insanların uslubunda, örfünde bu manadan dinleme kastedilmiştir. Yani bu gerek cümle olarak olsun, gerek terkiplerde olsun fark etmez. O yüzden şunu şöyle ifade ediyoruz, diyoruz ki müfessirler Allah'ın kitabında bir ayetin veya cümlenin ya da lafsın, o yüzden bakın, Cümlenin veya lafzın diyoruz. O yüzden sadece bu tek bir kelimeyle de olmayabilir. Cümleyle de olabilir bu üslup. Az önce verdiğim örnek gibi bu söylediğime kulak asın. Bu bir cümledir. O yüzden ne dedik müfessirler? Allah'ın kitabından bir ayetin veya cümlenin ya da lafzın tefsirinde ihtilaf ederlerse doğruya en yakın görüş Kur'an'ın tartışma yerinin dışında kalan, o tartıştığımız ayetin dışında kalan yerlerdeki kullanımına uygun düşen görüş asıldır. Bu ister müfret lafızlarda olsun ister terkiplerde olsun. Müfret lafızlarda ne demek? Yani tek tek lafızlarda olsun isterse böyle cümle veya cümleye benzeyen şeyler olsun fark etmez. Uslup neyse diğer bir tabirle örf neyse ona hamledilir. Kur'an'ın uslubu Kur'an'ın örfü diyebiliriz fark etmez. Ve dedi ki bu kullanım ya çoğunluğa dayalı bir kullanım olur ya da tamamıyla bir kullanım olur. Hem dedik ya diyelim siyah Kur'an'ın 15 yerinde geçiyor. Tartışma yerinin dışındaki kalan yerlerde 15 yerinde geçiyor. 15 yerinde de siyah şöyle kastediliyor diliyor veya 13 yerinde, 12 yerinde yani galip yerinde fark etmez. İkisi de bizim için asıldır. Çünkü galiptir asıl. Tamam mı kardeşler? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Kay